Çiçek mevsimi gibi iç açıcı, cıvıl cıvıl bir dönemdir sevgili dinleyiciler. Hayatın tanındığı, şahsiyetin temellendiği, Duyguların canlandığı, geleceğin planlandığı ömrün tatlı mevsimidir gençlik. Bu canlı dönemi yaşayan gençlerse, Gerçekten büyüklerin ümidi, milletlerin geleceğidir. İyi bilinmeli aslında ki gençlerin benimsenemediği değerler, gençlerin katılmadığı planlar, gençler düşünülmeden hazırlanan programlar, yaşama şansını yaşama şansını her zaman kaybetmiştir kaybetmektedir ve kaybedecektir. Bu yüzden gelecekte yaşaması gereken inançlar, milletler gençlere yöneltmekle bunu taşıyabilirler ötelere. Gençliğin eğitimi de bu yüzden bir milletin en ciddi meselesidir. Geçmişte bunu başarayamayan milletler, yok olmuş gitmişlerdir. Görüyoruz ki bugün de gençlik bazen problemlerini çözemiyor, bazen suallerine cevap bulamıyor, bazen ruh aleminde, başıboşluk varmış gibisinden hissiyatlara kapılıyor iç aleminin ruhunun derinliklerinde. Hani bir söz vardır ya, bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek. Yok eğer on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yok yüzyıl sonrasını düşünüyorsan o zaman insan yetiştir demiştir ya. Eğer geleceğimizi kurtarmak istiyorsak, gençlerimize zamanında sahip çıkmak inanç değerlerimizi tanıtıp sevdirmek durumundayız sevgili dinleyiciler. Milletimizin geleceğini karartmak isteyen iç ve dış düşmanlar, çeşitli sinsi tuzaklarla bu gençliğin dinamikliğinin farkına vardıklarından, inançsızlık ve ahlaksızlık bataklığına sürüklemenin gayret içine gitmişlerdir. Zaman, sıcak savaşla beraber, ...soğuk savaşına hakim olduğu zaman. Bazen neden sonra... ...gençlerimizin... Yani ...gönüllerine... ...bir okşayış... ...yapamayadık mı bazen? Ya da bazen... ...kendi dertlerimizle uğraşıp da... ...onlar kendi dertlerinin... ...devalarını bulurlar deyip... ...onları zamanın akışına mı bırakıverdik bazen de... ...televizyon ve magazin dergilerinde feyiz almaya, televizyon ve magazin dergilerinden ders ibret çıkarmaya başlayıverdi bazıları. Halbuki onlara verilmesi gerekeni bir verebilsek, onları, kendilerinin sebeplerini, nasıllarını, niçinlerini bir verebilsek... Onlara aşkı bir sunabilsek. Belki tam sunamasak da aşkın yolunu gösterebilsek. Hak sillesinin sevdası yoktur. Bir vurunca bir daha devası yoktur ifadesinde belirtildiği gibi. İnsanları tefekküre davet ederken gençliğimizin üzerinde Biraz daha bir farklı duru versek onların yanına Allah Resulü aşkercisi efendimizin aşk deryasını sunmak için gayret etsek. Bugün bize düşen çocuklarımıza, gençlerimize iman değerlerini en güzel şekilde sunabilmek değil mi? onları isyan ve haramların kirli tuzaklarından koruyabilmek değil mi? Geleceğini kurtarmak isteyen gençler, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, sadece maddi zevkler uğruna hayatların çürütüldüğü zamanlarda, kendisinde bulunan gençliğin bir ilkbahar olduğunu ve her ilkbaharın bir kış ve da tadacağını tefekkür ederek değerlendireceği aşikardır. Kulağından gönlüne inen rahmet damlacıklarının tefsir ifade eden sözcükleri, ruhunun bütün cüz ilerinde yankı bulacaktır. Ve kendi kendine ruhu, kendi kendine gönlü şöyle diyecektir, tefekkür nazarıyla bakar ise genç, Bilecektir ki gençlik katiyen gidecek. Meşru dairede kalmazsa, o gençlik zayi olup, başına dünyada da, ahirette de, kabirde de hesaplara sebep olacak. Ama bir de, işlerse o altın değerindeki, işlerse o gümüş değerindeki, işlerse o pırlanta değerindeki gençliği, dünya ve ahirette, en güzel, en tatlı, en mübarek nimetlere kavuşacak. Biz gençleri genç deyip, yaşları ufak deyip, kenarlara mı bırakıveriyoruz bazen ne dersiniz? Kendi milletimi, kendi tarihine, kendi kimliğine... En uzak ve en yabancı millet olan ne yazık ki bizler acaba, acaba, acaba bu zamana bırakışın bir mahsulü olarak mı bu sıkıntıları görüyoruz bazen? Yaşı 22 küzürü olan Fatih Sultan Mehmetlerin bir çağı kapayıp bir çağı açtığını Anlatmıyoruz gençlerimize de Yaşı 25-30'a gelene kadar Çocuk muamelesi mi yapıyoruz Okula git yavrum Liseye git Üniversiteye git Bak sonra askerliğim var Aman şöyle aman böyle deyip de Onların sırtını Rahmet okşayışıyla okşayıp Nice fetihlere sevk etmek varken Tam tersi Gönül, gönül deryalarının önüne setler mi çekiveriyoruz bazen? Acaba bugün fitneye düşen bazı milletler, Filistin'de, Irak'ta birbirine silah çeken kardeşler, o gençler kendi tarihlerine, can düşmanına bile hayat sunan bir davet ile gelen gelçeinin hayatına ve meleklerin bile övündüğü şeref sayfalarıyla geçen İslam tarihine Vakıf olabilseler birbirlerine silah çekebilirler mi bu Vasillahi cemiyara ayeti sadece bu ayet olsa hayatımızda sadece bu hayat bu ayet bizim hayatımıza girse hayatımız tevhid olmaz mı o zaman birlikteli yaşamaz mıyız? Arif Nihat Asya'nın bir dörtlüğü çok da hoş, ibretli ve bazen şairlerin iki mısralık satırları birçok söylenecek sözü kısaca özetleyi veriyor. Gençlere ne kadar da güzel tarihin özetini sunuyor. Bırak bozuk saatler, Yalan yanlış işlesin, Çelebiler varsın, Haremlerde kışlasın, Haydi delikanlım, Haydi delikanlım, Haydi delikanlım, Zafer hazırlığı başlasın, Sen ki, Burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u, Fetettiği yaştasın. Özellikle nefsi duyguların, şehevi hırsların kabardığı bir dönem olduğu için gençlikte dini değerlere uygun, ölçülü bir yaşayış birçok gence zor gelebiliyor bazen ve seselerle beraber. Ancak tarihi bir gerçektir ki, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel dinimizi ilk önce benimseyip hayatlarına uygulayanlar, Öncelikle gençler olmuşlardır. Ruh alemlerindeki temizlikten midir bilinmez. İman tohumu günüllerine gelince, Geri çevirmemiş yüreklerini sonuna kadar açmış ve ötelere kadar bu diriliş sevdasını ulaştırmaya gayret etmişler. İslam sancağı, İlk önce rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında kenetlenen yiğit gençlerin omuzlarında dalgalanmıştı. Hatta sevgililer sevgilisi Efendimizin de buyurduğu gibi gençler sözüme aşk ile koştular da yaşlılar biraz muhalefet ettiler buyururken bu gerçeği ifade etti aslında. Gençken aşk Başka yaşanıyor Gençken aşk Bambaşka oluyor Ve şunu anlıyoruz Tarihimizden Gençken aşk Gözü kara dediğimiz aşk oluyor Evet Hazreti Ebubekir, Bekir Hazreti Ömer Osman Ali Radiyallahu anhüm efendilerimiz Başta olmak üzere Saatlar Muazlar Aşk erileri musaplar hep yaşça efendiler efendisi efendimizin den en küçük olan gençlerdi. Bu gençlerin heyecanı İslam inancı ile kaynaşınca, İslam inancı ile buluşunca, iman ile muslatacık gerçekleştirince, asırlar sonrasında bile hayranlıkla hatırladığımız saadet asrına ulaşı verdiler. Günümüzde adeta çevresi nefsini tahrik eden, yanlış görüntülerle kuşatılan gençlerin nefis ve şehvet barajını aşabilmeleri, ancak Yüce Allah'ın kendilerine sunmuş olduğu imanın aşk deryasına dalmak ile mümkündür. Nerelere kadar kameralar koyabileceğiz? İnsanların hayatlarının daha neresine kadar neresine kadar bir kamera sistemi kurabileceğiz söyler misiniz? Yusuf Aleyhisselam'ı yanlıştan koruyan hangi kameraydı? Daha düne kadar kendik öz kızını toprağa gömecek kadar zalim olan Ömer'i, neden sonra birkaç zaman, birkaç yıl sonra, idarem altında bulunan bir çobanın, Koyununun bir tanesine tilki saldırsa, Allah hesabını benden sorar diye, tir, tir titriyorum diyecek hale gelmesine sebep hangi kameraydı? Lütfen paylaşır mısınız? Yusuf Aleyhisselam, Evinde hizmetçi olan Hazreti Yusuf'a aşık olan Züleyha ile, aralarında geçen konuşmayı ibretle bir takip etsek, Ayetlerin manasıyla, bir takip etsek mesajı algılayacağız ve gençlerimiz de ruhlarının derinliklerini hissedecekler hangi kameraydı diye Züleyha diyordu Yusuf ne kadar da güzelsin ne kadar da güzelsin melek gibi ey Yusuf diyordu Hazreti Yusuf kendisine güzellik vereni de biliyordu ya, o güzellik benden değil, anne karnında Rabbimin bana lütfettiği bir ikramı ve imtihanıdır. Onun nimeti de imtihanındır, gönderdiği dert de imtihanındır. Züleyha başka dertlerin peşindeydi tabii. Yusuf saçları ne kadar da güzelmiş, Yusuf gözlerin ne kadar güzel. Yusuf bir kere bana bak. Yusuf cevap vermiyor. Yusuf başını kaldırıp bir kez olsun ona bakmıyor. Züleyha tutamıyor kendini. Yusuf'un üzerine yürüyor. Sana yaklaşmak istedikçe benden kaçıyorsun ama ben sana yükleneceğim diyordu da o anda Yusuf Aleyhisselam Biliyordu hangi kameranın kendisini yakaladığını Biliyordu hangi sistemin Hangi dijital sistemin kendisine vakıf olduğunu Ve Yusuf Aleyhisselam Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettim Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan Korkar, ona söylerim Demek ki gençlikte Müslümanca yaşamak aşk eri olarak yaşamak dünya ve ahirette huzuru bulmak için yaşamak nefsine köle olmak yanlar için zor değil. Yeter ki gençlerimiz sarsılmaz bir iman, güçlü bir iradeyle hayatlarına yön verebilsinler. Nefsini koruyarak kulluğa yönelenlerin mahşerde adil devlet başkanlarının hemen yanında ilahi mükafate kavuşacağını sevgi padişahı, sevgi sultanı, sevgiliimiz dostumuz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle müjdelemiş, değil miydi? Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları arşın gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde arşının gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan bir tanesi de Allah'a ibadet ederek gelişip aşk ile yetişen, aşk ile büyüyen genç delikanlı. Allah'ın iki sevgilisi vardır diyordu. Tövbe edenler, Gençliğini Allah'a koşarak geçirenler. Bu hadiste özellikle genç iken Allah'a ibadetle gelişenlerin, Adil önderlerin hemen yanında yer alması dikkat çekici değil mi? Bugünün gençleri de, Şehevi arzuların, Nefsi hırsların, Bin bir çılgınlıkların tuzaklarına takılmadan Şaşkın kalabalıklara kapılmadan Müslüman kimliklerini koruyabilirlerse Hayat bölüm bölüm gençlik, ihtiyarlık Hakka kul oldun ise işte budur bahtiyarlık sözünü söyleyen Güzel insan Necip Bu sözünün hakkıyla muhatabı olmuş olur. Bir çiçek mevsimi gibi çabuk geçen gençliği mahvetmeden en güzel dost Allah'ın rızasına erebilmektir. Önemli olan budur. Hiçbir şey ilahi rızaya ulaşmaktan kıymetli olamaz ki dostlar. Bu gerçek gençlikte fark edilmeli ve arzular aşka tabi kılınmalı. İşte ilk Müslüman gençlerden Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas bunu başaranlardan biriydi. Putberest annesi bir gün ona bu yeni dini bu ortaya çıkan yeni dinde nedir diyordu. Yemin ederim ki sen ona iyi uydun, sen ona iman ettin ya ben bundan sonra ne yemek yiyeceğim, ne içeceğim ta ki eski dinine dönersen yoksa Yoksa bu şekilde ölürüm. Sana da anne katili derler diyor. Psikolojik baskı, manevi baskı yapıyordu anne evladına. 7 gün yemiyor, içmiyordu. Saat ne yapsındı? Genç Saat ne yapsındı? Saat ne yapacağını biliyordu. İman kalbine giren, aşk kalbine giren, bütün ruhunu kapsayan, vücudunun bütün hücrelerini aşkın kapladığı insan ne desin de. Ey anneciğim! Şu Mekke halkının arasında annesini en çok seven kişi ben olduğum için insan bana böyle yapıyorsun biliyorum. Ama senin yüz tane canın olsa... Ve bunlar teker teker çıksalar Ve hatta benim canım da çıksa Aşk İslam Benim ruhumun derinliklerinde Onu asla terk etmem Bundan sonra istediğini düşün İstersen vazgeç istersen devam et Annesi hayret edecekti Bu dik duruş karşında, Karşısında Şaşıracaktı ve aşktan kaçamayacak bu sözler karşısında o da imana koşacaktı. Ya Musab'lar, Musab bin Ümeyler, Tarihimizi birazcık araştırabilsek, Aşk medeniyeti İslam'ın hayatını aşka adayan insanların hayatlarını, Tam manasıyla bir araştırıversek, onların hayatından hayatımıza akacak öyle rahmetler var ki hani hani bizim satırlarda okuduğumuz bu aşk nameleri bizim satırlarda okurken içimizi çekip hasret nefeslerin aldığımız o aşk günlerini hayatımıza geçirmek için bize öyle mesajlar yollamışlar ki yeter ki bakmak için değil de görmek için bir bakabilsek bakanlarımız var. Bakanlarımız var çok şükür. Bakanlara selam olsun. İslam'ın mensupları zamanımızda bazen neden ki ne acıdır ki ağır dert ve musibetlerde kıvranıyor. Bu acı manzara hayata anlam kazandıran ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı dilden kalbe ulaştıramamanın dünyadaki dilden kalbe ulaştıramamanın dünyadaki yansıması. Hani diyoruz ya o yüzden... ...İslam çağlar ötesi bir din de... ...Müslümanlar bazen... ...Müslümanlar bazen... ...kendilerini bazen silkeleyemediler... ...bu sözleri söylerken... ...her zaman tekrarladığımız üzere... ...sizlerin... ...okşanası gönüllerinizi... ...incitmek için değil de... ...hani belki... Hani belki bizi bir silkeler de, bizi bir sevk eder belki Allah'ın kendisini alemlere rahmet olsun için göndermiş olduğu aşk elçisinin rahmet saçan hayatını araştırmaya. Ya da belki okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan aşk kılavuzu güzel Kur'an'ın Ayaklı tefsiri efendimizin hayatının üzerinde hayatımıza sevk edecek programlar kurmamamıza sebep olur ve bizi sevk eder belki. Bunun için bundan sebep bazen böyle paylaşıyoruz da bu paylaşmamızı bu şekilde algılayan kardeşlerimiz bizi hoş görsünler. yapılması gereken ne olmalı? Bize bir diriliş verecek. Gençliğimiz ayağa kaldıracak. Bir mus'ab meydana getirecek, bir muaz meydana getirecek. reçete ne olmalıdır? Bunu güzel kitabımız Kur'an'dan en güzel şekilde anlıyoruz aslında. Kur'an bize en güzel şekilde mesajını yine her an, her dem, her zaman olduğu gibi veriyor aslında. Önce bir kendimizi tanımamız. Önce bir kendimizi bulmak için... ...kalpten bir niyetle, samimi bir yakarış ile, samimi bir yöneliş ile ona yönelmemiz. Allah Azze ve Celle'ye. Sonra gerçek manada bir iman onun yansıması amel ve amelin gerçek manada amel olmasının işareti ahlak. İslam'da kusur yok, iyi incele, kusur müslümanda, sen onu iyice araştır diyor ya Muhammed İkbal. Dünyanın süslü manzarasına Geçici heveslerine takılarak, ilim rahmet ve aşk medine İslam'ın emrettiği ilmi çalışma ve gelişmelerden uzaklaşan Müslümanlar, geçmişteki parlak dönemlerini kaybedip gerilemişlerse, bu özlerinden kopuşlarının işareti ve sebebi... Müslüman kimliği taşıdığı halde, güzel İslam'ı tanıyamayan ve yaşayamayan kimseler için geçerli olan bazı sözcükler var güzel kitabımızda. Tefekkürsüzlükten, araştırmamazlıktan gelen. Hayatını hayat katan imanın, Farkına varamadan bir haber olan Bir haber olmasından dolayı Bütün cüz'ilerinden gelen Samimiyet ile Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sen beni yarattın Nice hediyeler verdin, nice nimetler verdin. Bunların karşılığında ise hiçbir şey istemedin. Sadece benim için, benim yarattığın cennetine girebilmem için hep işaretler ve ibretler yolladın. Bu işaret ve ibretleri anlamamı sağlayacak akıl ve kalp verdin. Bunu diyememek, bunu diyememek, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ı satırlardan hayat filmimizin karelerine koyamamamız belki bazen. Halbuki aşk elçisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Her anını Her demini Evet bir Resullü bir elçiydi Allah'ın Habibi en sevgili kuluydu Ama beşerdi İnsanlar Ona uyabileceği şekilde gönderilmişti En kuvvetsiz insandan en kuvvetli insana kadar en bilgili insandan en bilgisiz insana kadar herkesin elinden tutabileceği bir vasıf ve karakterde olduğu için Allah Azze ve Celle Zâizübillah Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettabî'ni hüvkûnullâh buyuruyordu Ey kullarım Ey kullarım Benim sizi sevmem istiyorsanız Aşk kalıbı sevgili peygamberim ortada. Ona uyunuz ki aşk bahçesine dalasınız. Ona tabi olasınız ki rahmetime dalasınız. Ona itiba ediniz ki dünya ve ahirette mutluluğa kavuşasınız. Ben dinini için gönderdim size Allah diyor aslında. Bu mesaj var aslında bu ayetin kök dibinde. Yani din ne için geldi? Din imtihan için. Sadece bize ahirette eğer hak edebilirsek, sadece ahirette bize bir fayda sunabilecek. Bir kapa mıydı din sadece. Hayır, hayır. Hayır. Din insanların sırtına yük yükleyen değil dünyada yük açan dert açan deva sunan Şifa kal getiren rahmet sunan sevda sunan yaralı kalplere ilaç sunan huzur arayanlara huzur sunan olarak dünyada uyduğu takdirde de ahirette iki cihanda da soluk alıp verdiği nefes alıp verdiği her an dünyada, Azirayla Aleyhisselam ile buluşup sonsuz alemdeki mekanına geçinceye kadar da ahirette mutluluk sunmak üzere gönderilmemiş miydi? Peki gençler bazen neden böyle uzak kalıverdiler? Sebepler ortada, sonuçlar ortada, reçete de ortada. Bunlar arasındaki bağlantıyı, gençlerimizi, dışlamayarak onların içinde bulundukları potansiyeli kendilerine fark ettirerek Allah'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlatarak sunmalı değil miyiz? Bizim dinimiz ikna dini. Öyle değil mi? Bize ilahiyat kitaplarında ayetler gösterilirken bu şekilde gösterilirdi. İkna içinde din bir insanı zorlayarak din değiştiremezsiniz ki bir insanı zorlasanız bile görünüşünü değiştirebilirsiniz ya ruhu ya gönlü asla o yüzden İslam Hazreti Adem ile başlayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale eren aşk medeniyeti İslam ikna dinidir ikna eder insanlığı o yüzden hep insanlığı tefekküre davet etmiş hep düşünmeye davet etmiş Son pişmanlık da yoktur fayda. Haydi gel kendini Hakk'a bağla demiştir İslam. Ve açmıştır kapılarını her çeşit her kesimden insana. Yeter ki gelmek için gelsin. Yeter ki bulmak için gelsin. Yeter ki olmak için gelsin. İslam işte bu. Sadece Allah Resulü değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki bütün peygamberler Aynı sistemi, aynı aşkı farklı yorumlarla sundular hayatlarına. Ve öyle ki sadece Peygamberimiz Taif'te zalimlerin kurtulması için Allah'ım onları affet bilmiyorlar dememişti. Buhari ve Tirmizi'de yazdığı üzere sizlerden önce gelen peygamberlerden öyle sıkıntılar çekenler vardı ki Kavmi başını yarardı da Başından akan kan yüzünü kaplardı da Ellerini açardı şefkat ile Karşısında onu taşlayanlar öldürmek için Eziyet çekmek için Zulüm için taş kaldırırken ellerini O peygamber diğer peygamberler gibi Rahmet için şefkat için elini kaldırır Ya Rabbi kavmim bilmiyor der diyor ya Bu kadar rahmet ortadayken ve hayatımız bu kadar rahmetin içindeyken gençlerimize bu iknaları anlatamamamız herhalde bizim bazen dünyanın amaç ile araç sıfatından hangisinin hayatımızda etkili olduğunu ifade eden bir sonuç değil mi? Uyanmayı Azrail ile buluşmaya bekleyenler, silkelenmeyi emekli olmaya bekleyenler. Hazır Aleyhisselam randevu sistemiyle çalışsa biliyorum kolay kolay hiçbirimize gelmeyecek. Çünkü çok mazeretimiz olacak. Ama bu dünya öyle değil. Aniden gelir, bulduğu hale götürür. Ne bir an ileri ne bir an geri. Bazen anlatamasak da yönlendirebilsek keşke. Tenkit etme hastalığı öyle bulaşılabildi ki hayatımıza. Fitne olarak hayatımıza öyle sunulabildi ki. Harun Reşit'in sarayına bir delikanlı ve topluluk girer. Harun Eşit'in önüne o topluluğun içinde bir sürü ihtiyar ve yaşlı insan verken genç çıkar ve konuşmaya başlar. Harun Reşit ey delikanlı der söz aldın konuşuyorsun da senin arkanda bulunan toplulukta bakıyorum ki Senden önce konuşmaya daha layık olan yaşlı insanlar, yaşlı insanlar, yaşlı kıymetli insanlar var. Onlar varken senin konuşman doğru mu? Hani şimdi bazılarının kırkını geçmeden hoca olmaz filan demeleri gibi. yani illa bir kırk yaşı elli yaşı limiti koyarlar ya. O delikanlı aynen şunu söyleyecekti. Ey Sultan! Allah'ın kalbine bir açıklık verdiği, kalbindeki açıklığı diline vurdurduğu ve kalbindeki bu açıklık dilinin telaffuzuyla çevresine yayılan kişi konuşmaz da kim konuşur? Eğer öne geçmek, önce konuşmak, önceliği yapmak, yapılması gerekeni yapmak, yaşlıların işi ise sizin koltuğunuza oturacak sizden daha yaşlı kimseler vardır der. Harun Işit, susar, haklısın der. Hep bu şekilde mi oluverdi fitneler bazen ne dersiniz? Gençlerimize hep, ileriki yaşlarda yaparsın, ileriki yaşlarda edersin mesajını mı verdik bazen ne dersiniz? Yusuf Aleyhisselam'ın kazandığı kamera sistemini, gençlerimize, gençlerimize, bu yüzden mi bazen veremedik? Onlara örnek olarak kim anlatıyoruz çocuklarında, çocukluklarında. Geçen de bir yavrucak gili vermişti yanıma. Öğretmenler ödev vermiş. Aileniz kimi örnek alıyor? Size kimi örnek olarak tavsiye ediyorlar diye. Sen kimi düşünüyorsun yavrucuğum dedim. Liste kabarıktı. Bayağı bir kabarıktı. Şunu düşünüyoruz, bunu düşünüyorum, şunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum. Ama düşündüğü kişiler hep bazı senaristlerin çizdiği çizgi kahramanlar. Bazı kişilerin yazdığı filmdeki kahramanlardı. Hep hayalli. Sonra bir siyer kitabı aldım. ''Yavrucuğum, al bu kitabı oku, ondan sonra kahramanını bana gene söyle.'' Henüz okuyup cevabı bana gelmedi. Ama kendi hayatımdan bilerek şunu söylüyorum ki, işte kendi kahramanını, gerçek kahramanını öyle bulacak. Ve işte o zaman kahramanını söyleyebilecek herkese. Herkese rahmet kanatını açabilmek... Aşk elçisi efendimizin huzuruna Ya Resulallah Sizin dünya aranasında sergilemiş olduğunuz Aşkı hayatıma geçirmeye çalıştım Deyip gidebilmek ne kadar güzel bir histir değil mi dostlar Gençlerimize mus'apları anlatalım Saatları anlatalım Onlar bir hayal ürünü değildi Şimdi nedense Hayal ürünü olanları gerçek gibi mi veriyorlar Bazen hayatımıza Ve gerçek olanlar hayal gibi mi anlatılıyor sanal alem ile gerçek alemin karıştırıverdi gençler hep bir toz hayat var gençlere sunulan hiç ölüm gelmeyecekmiş gibi sanki hani hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalış sözü var ya efendimize atfedilen hadis olarak hep bunu söylüyoruz gençlerimize bazen filmlerimizle dizilerimizle, kliplerimizle, gazetelerimizle, dergilerimizle bunu söylüyoruz, bu mesajı veriyoruz galiba. Aniden ansızın alıp götürecek ve bizi sevdiklerimizden ayırıp diplomamızı verecek olan ölümden bir haber oluyoruz bazen galiba. Kendi derdimizden Diğer kardeşlerimizin dertleriyle uğraşmayı unutuveriyoruz bazen galiba. Bir ton derdim var. Faturalarım, çeklerim, borçlarım, çoluk çocuğum, eşim, ailem deyip dertleri sıralıyoruz. Asıl dert edilmemiz gerekenleri unutuyoruz galiba bazen. Artık Irak'tan her gün ana haber bültenlerinde duyduğumuz ölüm haberleri... Eğer bize, eğer bize, çok basit bir olay gibi, her zaman olan doğal bir olay gibi geliyorsa, işte o zaman, işte o zaman, şöyle bir kendimizi aynanın karşısına alıp, sorguya çekmenin tam vakti gelmiş ve geçmekte. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Beni sokmayan yılan bir yıl yaşasın sözünü söyleyerek, Hiçbir yere gidemeyiz. Hiçbir yere varamayız ki. Aşk herçesi efendim, bir tanecik tatlı sevgilim, her şeyimiz, bir taneciğimiz efendimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bütün müminlerin derdiyle dertlenir. Kendi derdini unuturdu. Sadece müminlerin mi diyeceksiniz? Hayır. İslam, ilim, rahmet ve aşk medeniyetidir diye Sürekli dilime pelesenk etmemin sebebi bu. Eğer biz Allah Resulü'nün hayatını hayatımıza tam aktarmaya gayret edersek ve gençlerimize de örnek olarak bu örneği sunabilirsek bu örnekliği attığımız her adımda sadece inanan müminler değil. En zalim insanlar bile rahmetinin yansımasını hayatlarında görecekler. Bugün hac ve umre ile ilgili bazı kaynakları kurcalarken Hac ve umre konusunu Yıllar önce gittiğim umre aklıma geldi Malezya'dan, Filistin'den, Irak'tan, Amerika'dan, İngiltere'den Her yerden gelen hacılar ya da umreciler Hep genç ve hatta bazı yerler güzel adetler koymuşlar birbirlerine. Anne babalar çocukluğundan beri çocuğunun umresi için para biriktiriyorlar. İşte çocuğum ilk fırsatta umreye göndereceğim falan vesaire diye. Ama bizimkilerde pek görememiştik o zamanlarda. Tabi gençlerimizi oraya ilk fırsatta göndermenin derdini oluversek. Allah Resulü'nün kampüsüne göndermenin derdinde olsak. Yani ilk hedef olarak Yavrumu o kampüse gönderleyeyim de Oradan derslerini alsın da Oradan eğitimini tamamlasın Orada yüksek lisansını yapsın da Hatta orada doktorasını yapsın da çünkü gerçekten Hacı ve Umre gibi Bütün ibadetlerde olduğu gibi Hacı ve Umre'de de apayrı bir özellik var İhramı giyiyorsunuz Ölmeden önce ölümü yaşıyorsunuz Genç kardeşlerimizin hepsinin oraya gittiğini düşünebilir misiniz? Gençler el ele kol gitmişler. İhramlar içerisindeler. Ölmeden önce ölmeyi tatmaya bakıyorlar. Tatmaktan kastım kendini bulmaya. Çevrelerinde binlerce insan var ama orada sadece Allah ile beraberliği, yalnızlığı yaşıyorlar, Allah ile buluşmayı yaşıyorlar. Ağaç koparmak yasak, bitki ezmek yasak, birisinin kalbini incitmek yasak, yani orada erdemliliğe ulaşıyorlar. Orada erenliliğe ulaşıyorlar. Orada melekleşmeye ulaşıyorlar. Orada sevgili olmaya ulaşıyorlar. O sevgili olmayı yaşayıp hayatlarının tüm karelerine geçirip sonra da buraya geldiklerinde işte gençliği o zaman görelim. Oradan eğitim alıp o eğitimi burada da yaşamak ve yaşayabilmek ve yaşatabilmek. Kim ibadetlerde olduğu gibi namazda nasıl ki kimse bir yanlış yapamaz birisini üzemez, hırsızlık yapamaz, yalan söyleyemez kıymet edemez kimseyi incitemez ibadetler aslında bu görevi kapsıyor da yani Allah'ın bize göndermiş olduğu bu emirler bizim dünya hayatımızdaki saadetimiz için verdiği cennet karşılığı olması ya da sevap karşılığı bulunmasıyla Allah'ın bir hediyesi ibadetler sadece ahiret için algılanması sorununu gençlerimize bir anlatabilirsek yani bize bir eğitim olduğunu ibadetlerin ibadetlerin bizi bir silkelemek olduğunu Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam nehir diye namaz nehirdir diye işte bu sözcüğü bir anlatabilsek haccı da yine aynı şekilde umreyi de aynı şekilde anlatabilsek zekatı vereni müzekki olduğunu arınan olduğunu Bunları hep ikna yoluyla çocuklarımızı anlatabilirsek inanıyorum ki, İslam fıtratıyla tertemiz yaratılmış olan bütün gençler, adede geç, kalpleriyle, ruhlarının derinliklerinden gelen seda ile Allah'a koşacaklar, aşka koşacaklar ve rahmeten lalemin olan peygamberleri gibi, çevrelerinde, hayatlarında bulunan bütün canlılara rahmet olacaklardır. Gençlerimizi gördüğümüz zaman ne yapıyoruz acaba? Saçına, sakalına, giyinişine, şununla, bundan mı bakıyoruz? Aslında yapmamız gereken çok şey değil. Anlatamasak da yönlendirebilsek. Yönlendirebilsek aşk elçisine. Yönlendirebilsek ve kurtarabilsek kurtarabildiğimiz kadarına. Çünkü kaybedenler çok şey kaybediyor. Kaybedilen şey bir yat bir kat değil ki. Hani insan dünyada bir şey kaybetse, evini kaybetse çalışırsın yenisini alırsın. Arabanı kaybetsen çalışırsın Allah nasip eder yine kazanırsın alırsın. vesaire başka bir şey olsa yine kazanırsın ama geçen zamanı, geçen sağlığı, geçen gençliği kazanmak ne mümkün. Bu bilinci bir verebilsek hakkıyla kainat kaybetmiş olduğu aşk kokusunu belki tam manasıyla bulacak. Allah Resulünün sabırlığını, sözüne sadık olmasını, cömertliğini, hediyeleşmesiyle insanların kalplerine okşayışını, haya sahibi olmasını, kimsenin yüzüne hatayı vurmamasını, alçak gönüllü olmasını Ümmetinin başında bir hükümdar olmasına rağmen yine de bunu hiçbir zaman hayatında göstermeyişine, kendisini evinden barkından kovan insanlarını bulunduğu şehri fethettiği gün, fethettiği şehre girerken, övünerek, sağa sola naralar atarak değil de, alnı neredeyse secde edecek derecede devesinin sırtına giren şu aşk acısını bir anlatabilsek hakkıyla kendi öz çocuklarından ziyade tüm insanlığı düşünüş, düşünen şu aşk elçisini anlatabilsek paylaşabilsek yönlendirebilsek ona sabahlara kadar namaz kılıçının sebebi bütün gündüzleri oruçlu geçirmesinin sebebi fedakarlıklar elçisi hayatını bize hayatın her alanını bizlere feda etişini bir anatsak, ey delikanlım sen bunaldığında, daraldığında zannettiğin kadar, kendini zannettiğin kadar değersiz, asla değilsin. Sen çok değerlisin. Sen çok değerlisin. Ne kadar yanlışlara batmış olsan bile çok değerlisin. Sen Allah'ın halifesisin. Sen Hazreti İnsansın. Evet, Hazreti İnsan. İnsan Hazretidir, evet. Allah'ın halifesidir çünkü. Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesisin, çok değerlisin. İnsanlar katına düşünebilir misiniz? Dünyanın en büyük sultanı, kimi halifesi, kimi elçisi yapar? En çok kıymet verdiğini, en çok değer verdiğini değil mi? Allah kainatta milyarlarca canlı yarattı da içinden insanlara, insanlara bu şerefi bahşetti, lütfetti. Sonra çok değer veriyor delikanlı Allah sana Seni çok sevdiği için Anne baba Çocuğunu çok sevdiği için nasıl hep gözetir ya Aman şuna dikkat et aman buna dikkat et Hatta çocuk der ki ya yeter artık beni uyarma der Bu kadar üzerime düşme der ya İşte Allah anne babaya o şefkati veren O merhameti veren Allah O yüzden hep peygamberler gönderdi delikanlı Allah sana ne kadar değer veriyor her gün duyduğum beş vakit ezan, hep seni huzuruna çağırmaktan başka bir şey değil. Hep aşka koşasın diye. Hep aşka vuslat edesin diye. Hep bir kendini bulasın diye. Yetefekkerun diyen ayetler hep seni tefekküre çağırıyor bu şekilde delikanlı. Ve Allah Resulü de kendi hayatını tamamen sen, ben, biz kurtulalım insanlık kurtulsun diye atadı. Şefkat, merhamet, aşk. Kainat aşk kokuyor dediğimizde bazıları tuhaf algıladığında biz onlara İslam tarihini ya bilmiyorsunuz ya da sözlerimizden bir haber oluşunuzun sebebi başka bir konu demiştik. Kainat aşk kokuyor evet. Allah Resulü kainata aşkı öyle bir yaymış ki ne kadar dünyanın her tarafında zulüm olsa da Yine de kainat aşk kokuyor. Farkına varabilen herkes için aşk kokuyor. Yeter ki araştırsa, tefekkür etse işte o zaman sözler dudaklardan akacak. Seni seviyorum Allah'ım sözcüğü Kendine getirecek kişiyi Ve kendine geldiği zaman kişiyi O rahmeti O ilim rahmet ve aşk medeneti İslam'dan aldığı rahmeti Her ele dağıtacak Aşk ellerine yetiştirilirse Kainat aşkı bulacak Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fedakarlıklarını Yüce Rabbimizin alemlere rahmet ve en güzel örnek olarak gönderdiği Resuller dizisinin son incisi Efendimiz'i o erişmesi belki imkansız kemali içinde anlatabilmek şimdiye kadar hiçbir insana nasip olmamış sözler onu övmek için değil Sözler onunla övünmek için Onun huzur sohbetinde pişmiş olan Eshabı Onun huzur sohbetinde pişmiş olan Eshabı Muhtelif vesilelerle Çeşitli açılardan Onu ümmetine anlatmaya Yapabildikleri ölçüde tanıtmaya Büyük bir zevk ve samimiyetle çalışmışlar kıyametki sabaha ne kadar da devam edecek o aşk elçesini anlatmalar herkese karşı latifi konuşması ne kadar da güzel bir insanın bile kalbini okşayıp kazanabilmek için neler yapardı söylerdi ama uygulardı uygulamadığını söylemezdi her kalbe uzatmak için edini dedik ya zamanımızın en büyük vebası herhalde tenkit hastalığı o ona sen yanlışsın o sana yanlışsın sen yanlışsın sen yanlışsın herkes yanlış bir o kişi doğru tenkit hastalığı İnşallah her şey düzelecek her şey çok güzel olacak her şey çok güzel o kadar güzel gelişmeler var ki bazı ülkeler var efendimizi e hakaret eden biliyorsunuz yer yerinden oynadı ama hala yanlışlıklarına devam ediyorlar ve şimdi o ülkelerde Yurt dışındaki kardeşlerimizden haberler geliyor sürekli bize. Her geldiğinde biz de seviniyoruz. Efendimizin yaptığı gibi tekbir getiriyor. Secdelere kapanıyoruz. Dualar ediyoruz. Efendimiz'e hakaret eden insanlar Hazreti Ömer'in dirilişi gibi diriliveriyorlar. İslam'a saldıranlar, İslam'ı nasıl yapabiliyorlarsa terörizm ile aynı kelimede kullanmaya çalışanlar vatandaşların İslam'ı koşmasıyla hayret ediyorlar. Gerçekten Efendimizin mucizeleri gibi Güneş hem batıdan hem doğudan doğuyor Kuzeyden güneyden doğuyor Misyonerlerin milyarlarca dolar harcamasına rağmen İslam kendisini araştıran herkes tarafından kabul görüyor Yeter ki araştırılsa ve öğrenilse işte aşk her yeri kaplıyor Çünkü insan gönlü Efendimizin dediği gibi insan gönlü aşktan kaçamaz Yaratılışında var yani. Gönlü ölü olan bir insan, kalbi kararmış olan bir insan bile aşk şokuyla bir anda kendine gelebilir. Aşk şokuyla dirilebilir. Aşk şokuyla bir anda kalbi atar duruma getirilebilir. O yüzden biz Efendimizin yaptığı gibi, diğer peygamberlerin yaptığı gibi, peygamberlerin adımlarını adım adım takip edip, takip etmeye gayret edip, hayatlarını bu uğurda harcayan insanların yaptığı gibi, son anlarına kadar insanlığı kurtarmak adına gayret edersek, işte o zaman özlediğimiz saadet asrı geri gelecek. Şimdi öyle bir tenkit ve kötümserlik, karamsarlık bazen kaplıyor ki bazılarını. Artık bitti, artık herkes bitti, herkes kaybetti, herkes şöyle oldu, herkes böyle oldu. Hayır, hayır, hayır. Bu şeytani vesveseler, belki direncimizi kıran da bunlar oldu. Cihat damarımızı bazen durduranlar bu sözcükler oldu herhalde. İçimizden olduğunu inandığımız ve bildiğimiz bazı kardeşlerimizin bu sözcükleri, bu bazen bilgisizce, bazen yanlışlıkla söylenen sözleri, bazen cihad damarımızı etkileyi verdi. Dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan bir kardeşimizin derdine koşabilmek adına damarımız etkileyi verdi ve hatta öz nefsimizle hesaplaşmayı bile bazen gaflet diyoruz ya işte onu getiri verdi güzellikleri de paylaşıyoruz sizlerle silkelenmemiz gereken konuları da Hazreti Ali Efendi'mizin bir sözü var tatlı bir sözü hep iyilerden ve iyiliklerden bahsederseniz iyiliklerle karşı, iyiliklerle karşılaşırsınız. Kötüler ve kötülüklerden bahsederseniz kötülüklerle karşılaşırsınız. Biz iyiliklerle bahsediyoruz. İyiliklerle karşılaşmak için kötülüklerden de birazcık, daha doğrusu yanlışlıklardan, zellelerden de birazcık bahsediyoruz ki kendimize bir gelelim. Yanlışlarımızı daha doğrusu yapmamız gerekenler ama bazen ihmal ediverdiklerimize farkına varabilmemiz için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna nice gençler gelmişti çok yanlış işler yapan öyle ki şimdi burada telaffuz etmek istemediğim öyle yanlışlarla gelen insanlar olmuş ki genç Efendimizin yanına Efendimiz hep rahmet ile karşılamış kimisinin gönlünü okşamış ama hep hep onların gönlünü okşadıktan sonra ibadet nehrine yönlendirmiş. Hepsini ibadet nehriyle yıkanmaya yönlendirmiş. Yani yanına gelen hiç kimseye tenkit etmediği gibi tamam önemli değil de gizleyip geç de geçiştirmeymiş. La teknatu min rahmetillah ayeti Kabe'yi nasıl aydınlatıyorsa Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz ayeti nasıl Kabe'yi aydınlatıyorsa Allah Resulü o ayet ile herkesin kalbini aydınlatıyor gençlerin kalbini aydınlatıyor ve onları ibadet nehirine sevk ediyordu yıkanmak için sözleriyle hep teşvik ediyordu daveti rahmeti sunuyordu çünkü gerçekten amel, imanın egane garantörü ve Huzurun yegane kaynağıydı. Ela bi zikrillahi tatma innu lukulub ayeti. Kalpler ancak Allah'ı anmak ile Allah'la huzur bulur ayeti. Bunu ifade ediyordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah'ın selam ve rahmeti üzerine olsun Efendimizin. Öyle buyuruyordu. Aşk ortadaydı. Tefekkür eden herkes o aşka, koşar O aşktan uzaktırmak mümkün değildi Selam olsun o gençlere Ebu Cendel gibi Bütün kainata la çekip İllahu diyenlere La mevcude illallah diyenlere Allah'ım sadece sen varsın diyenlere. Sen beni sevdiğin, bana kıymet ve değer verdiğin için dünyaya gönderdin. Ben de seni seviyorum, sana seviyorum, sana aşığım Allah'ım diyenlere. Selam olsun. Selam olsun nüfus cüzdanında yazan İslam kelimesini sorgulayanlara yaşamış olduğu ülkedeki İslam kelimesinin üzerinde tefekkür edenlere objektif olarak bu kulaklarına gelen İslam sadasını araştıranlara selam olsun. İslam kelimesini duyup dünyanın neresinde olursa olsun üzerinde inceden inceye İnceden inceye inceden inceye araştırma yapanlara selam olsun. Gençliklerini iman ile diriltenlere, daha doğrusu iman ile yücelenlere selam olsun. Aşk yaşta değil, başta değil, kalptedir diyenlere aşkı dillerinin ucundan yüreklerine yüreklerinden sevgili peygamberleri dostları arkadaşları Hz. Muhammed gibi tüm kainata yayanlara ve fitne zamanında ibadet bana hicret diye buyuran Allah Resulüne hicret edenlere selam olsun